Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın hepinize yeni bir haftanın başında beraberiz yine 13 Ocak 2014 Pazartesi sabahı Yine sisli, yine gri gökyüzünün altında başlıyoruz yeni haftaya Oktay Demirci ile birlikte günün gazetelerinin sayfalarını çevireceğiz Oktay Bey hoş geldiniz. Umut dolu bir merhaba diyeyim bize. ihtiyacımız olan şey şu anda. Merhaba, merhaba, merhaba. <gülüyor> Buyursunlar efendim. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir dünyada gözlerimizi açtık? Valla derinden geliyor benim sesim biraz. Sanki bir e, kovanın içindeymiş gibi cesine geliyor sesim bu sabah sizlerle. Niye böyle geliyor acaba? Ses deneme alo 1-2 Alo dediğine alo. göre artık herhalde Alo'da, Alo çıktı mı? Alo'yu biraz senin e, senin de ayarlarını düzeltmek için söylediğim bir kelime oldu. Çok teşekkür ederim. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın sevgili Ege, Hoş geldin stüdyomuza. Keyifler olsun. Keyiflerle doğasın. Keyiflerle yaşayasın. Çok teşekkür ederim. Buradaki keyleri Kue diye yazdığını <gülüyor> Daha doğrusu söylediğini düşünerek daha da koyu <gülüyor> Çok teşekkürler. Bugün dış devletlerden <gülüyor> haberlerle başlayacağız müsaade edersiniz? Ay valla Sen... biraz dış devletlerden, dış devletlerden... Ben artık Hı? kaldıramıyorum ya. Yalnız yani... bir parça sanki kendisi... Şimdi... mikrofonun sesini kısar ne gibi? Çok az çünkü. Ha kendi çatlamalar patlamalar Sevgi oluyor. Sevgili nizel şöyle diyebilir miyiz acaba kendi sesi kısık diye herkesin sesinin kısık olmasını isteyen bir adam. İşte demokrasi. Ben işte özgürlük. Gerçek demokrasi budur. Sonuçta ben bunu istedim mi istemedim mi o anlaşılıncaya kadar masumum. Ee, dış devletlerden haberlerle müsaade edersen başlıyorum. Fransa. İlk durağımız Fransa. Evet Fransa normalleşiyor mu? Fransa normalleşiyor. Ee, Cumhurbaşkanı e, François Hollande e, kaskla yakalandı biliyorsun. E, Hayır bilmiyorum. Biliyorsun e, Fransanın Kaskın içinde rüşvet Olan... mi almış? Yok François Hollande şeydi. Kaskı şimdi bayrağı haberde biliyorsun. Kimdi? Evet. Segolan Royal'le beraberdi. Bir başka siyasetçi olan ve bu dünyanın içinde olan bir hanfendiyle beraberdi. Hı hı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçildikten sonra e, ayrıldılar ve e, kendisi e, First Lady olan, tabii onunla evlen, şeye, beraber olduktan sonra Valeri Hanım'la beraber olmaya başladı. Evet. Bu arada Valeri Hanım'ı e, yakından tanıyan eski ilkokuldan mahalle arkadaşı, stüdyo konuğumuz. Ona da bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Fahir Bey. Merhaba, merhaba. Valeri, bizim bildiğimiz Valeri. Her zaman bizim Valerimiz mahallenin çimcimesi. Ne diyordunuz? Valiş mi diyordunuz? Nasıl Valerilere? Ben, biz dört türlü ön yapardık. <gülüyor> Vesti Vesti diye mi çağırıyorsunuz? Veste Veste Veste Vali Vali Vali Vali Vali ve Vasti Vasti Vasti diye çok tuhaf. Yani ondan sonra zaten çok fazla da <gülüyor> görüşmedik. <gülüyor> Neden olduğunu yıllarca düşündük ama maalesef. Hoş geldiniz. Yeniden. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu, Babasının görevi dolayısıyla çok gezdiler. Evet. Çok gezdiler. Babalarının çok gezdi, ailesi. Ama sonunda Paris'te buluşmadılar ve en son Paris. Evet. En son Paris'te buluşmuşlardı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra beraber olmaya başladılar. First Lady oldu. Ee, yalnız geçen hafta... Bu Cumhurbaşkanı e... olduktan sonra olan şey mi yaptı? Biz <gülüyor> de yani... Cumhurbaşkanı istersen senin bir sarayda bir kahve falan tipi bir şey içelim. Demiş mi? olabilir. Demiş olabilir. Cumhurbaşkanlığından şey demiş çok ekmek yedim diye dolaşıyor mudur? Ya biraz galiba biraz hani biz bile yaptık bunu ya. Ee, yeni Cumhurbaşkanı yani, hiç Oktay nezalliği yani. yok falan filan bilmem. biz bile yaptık deyince bu adam dedi ki bunun ekmeğini Demiş Hayır adam yani e, Cumhurbaşkanına şey yapıldı biraz yani Sarkozy'den sonra ne espirisi var falan filan diye böyle yaklaşıldı Doğru. galiba onun şeyini mi çıkarmaya çalışıyor ne yapıyor çabalıyor çabalıyor evet, çabalıyor abi, Orada bir şey var yani o saraya giren Elize sarayı demek öyle ki, bir şeyi var galiba saraydan, an, saraydan altında bilir, neler, neler altından neler neler yaşandı. yaşandı en son geçen hafta çıkan haber e, Julie Gaye ile beraber olduğuna dair nasıl yakalanmış tam onun evine girerken. Üçüncü bir kadından bahsediyorsun bir şu anda. Üçüncü bir kadın şu anda evet. Üçüncü bir. Tabii yani daha öncesine de gidebilirdim ben de. Bizim bildiklerimiz bunlar. Berlusconi şeydi. Benim şimdi neyim battı? Benim neyim battı? Sarkozy mi Yok şey. Berlusconi, Berlusconi mi? Berlusconi'nin Durumu biraz Belki şey öyle yani. evliydi ama oradaki evet, bir şey yok. Yani. yani olan bekar mı şimdi net? Olan bekar. Net Olant bekar. E, beraber yaşadıklarını biliyoruz evet. Aha, beraber ama beraber yani Birlikteler değil. canım. Evet, yani evli şimdi mi, bu siyaset mi dünyasında insanlar belli bir yaşın üstündeyken e, zirveye çıkıyorlar. Orada da yani siyasetçinin işte böyle sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da iyi örnek bir aile yaşantısı olduğunu göstermesi evet. olumlu bir şey olduğundan hiç böyle bekar çapkın siyasetçi göremiyoruz da şöyle düşününce herhalde devlet liderliği de kadınları etkileyen bir şeydir yani oradan çok şey olduğu gibi sen şu anda diyorum. empati mi yapmaya çalışıyorsun? Yani bir düşünüyorum onu değerlendirebilen anlamı yok bir Clinton'ı gördük devlet başkanı olmanın faydası gel yavrum gel Kennedy'yi biliyoruz bir Kennedy'de de vardı galiba var mıydı onda da Kennedy'de de vardı. Şimdi dua istedi. Sarkozy Cumhurbaşkanı olduktan sonra mı Carla Bruni ile evlenmişti? Tabi. Evet. Tabii Ondan yani önce... O, o da güzeldi demek ki değerlendir. Bizde hiç o zaman bizim ülke... Şimdi Ollant'ta da aynı şey. Berlusconi zaten coştu. Şey olduktan sonra. biz ülkemizde göremedik onu. Ha, bu tür şeyler mi? Bu tür skandal, tipi vari böyle hani böyle şey mi? böyle kızlar hastası oluyor başbakan onun falan diye. Yani... François Hollande yani bu değil aslında şey ya. Yani ne? tekrar bir kendisinden 20 yaş küçük olması işte hanımefendinin, jülinin Esas nasıl görüntülendiği çok önemli. Motor, Motor kaskıyla, kaskıyla girmiş apartmana. Yani hiç açmadan falan böyle önünü biraz açan insan bakar merdiven nereden başlıyor takılmayayım düşmeyeyim sonra kafamı vururum kaskla. Bak ne olur ondan işte sonra kafada değil. kafada kask varken onun güvencesiyle her yere girersin. Valla olabilir. anlaşılmış ama pek bir, bir güvencesi olmamış yani. yani nereden anladın ben motor... anlamadım ki ben de kask yani. Kask bir şeyden korumuyor yani. Bunu, bunu dersini alınmadı mı François Hollande parantez içinde 59. Motorla geldiğinin illa net bir şekilde havasını atmak için çıkarmamış olabilir mi kaskı? Ben de motorla geldim kaskı nereye koyayım falan. Ya, ya da motor kaskını çıkardığın zaman saç baş dağılıyor ya belki de öyle görüntü vermek Öyle olsa koluna ya, takar ya. Kaskın. Koluna takar da işte koluna takanlar genelde işte çıkıp düzeltip ondan sonra hani. O da pideci o havası, Ha yani <gülüyor> pideciler keşke öyle olsa. Pideci... Bir kolunda şey, motor kaskı diğerinde an... de post makinesiyle Tam tepeye takmıyorlar ya pidicilerin öyle bir şey var. Ne yap ya yapmıyorlar? Sezonunda. Yani kafaya tam olarak takmazlar, Üste böyle hafif bir yerleştirir polis yani, görevlisi bastıracak şey şimdi. yapacak gibi. Ha aynen o şekilde. Öyle olsaydı daha çirkindi. Neyse böyle böyle de en azından önce emniyet demiş. Yani motor, sikleti de gayet e, güvenilir şekilde, emniyetli şekilde kullanılıyor. Onun için teşekkür ediyoruz ama yaptığı hareketten dolayı ne -e diyoruz? Maalesef Ve Haftanın diyoruz, rüküşü ilan Pazartesi pazartesi. Hiç bize göre hareketler değil. Yakışmadı. O hanfendi de çok kötü olmuş. Hastaneye kaldırmışlar. Fenalaşmış hmm. Valeri hanım. Aha o haber ihaneti duyunca fenalaştı fena haberi o. Evet. Hep görüyordum sağda solda ben hafta sonunda bir tıklamaya üşendiğim için kim bu kadın tanımıyorum şimdi ne okuyacağım haberin falan diyordum demek buymuş. Buyur tabii canım alkışı duydum ihaneti gördüm falan diye öyle Vay şarkılar Allah. söylüyor şu anda. Yazık ya o da valla nasıl stresli nasıl şey bir dönem yani ne diyeyim Oktay. E artık konuşulur ya. Fransızların bir ne güzel gündemi şey var. Ne güzel gündemi var ülkede yani ne şey konuşuyorlar hakimleri ne ya yargıyı konuşuyorlar <gülüyor> ne paralel Fransa'yı konuşuyorlar. Acaba Hiç. şey diye konuşuyorlar mıdır ya bu şey bizi bu şey yapan Le Parisien gazetesi yapmış bu haberi de. Hmm. Ee, Gazetenin ismine bile bak Le Parisien ya şeyleri yanındakiler şey diyor mu bizi dış ülkelere rezil ettiniz. ...falan diye böyle bağırıyorlar mıdır acaba? O da vardır belki. Vardır değil mi? Özeniyorlardır Türkiye'ye. Yani bu daire falan diyor bu karsıklar mesela. kadar <gülüyor> diye keyifle gülen Fransızlar tahmin ediyorum şu an. Fifi sesleriyle. Yalnız bu arada bir siyasi yorumcudu da şey demiş. Cumhurbaşkanı bir süredir anlaşmazlık yaşadığı Valeri Hanım'dan kurtulmak için bilerek bu şeyi yaptı demiş. Dış devreye mi girdi? Evet. Yani bir süreçte ortaklık yapıyor sonra düşman olacaklar falan gibi mi? Yani biraz... Lüks... Ben hep Türkiye gibi düşünüyorum da orada çok daha rahat olabilirdim bazı şeyler? Ondan böyle şey olmuş. Başka kadına mail etmiş. Lükse düşkünmüş biraz Valeri Hanım da. 5 hmm. ee, tane hizmetlisi varmış, özel jeti varmış, limuzini varmış. Çok affedersiniz limuzini varmış. First Lady'nin masraflarını devlet karşılıyormuş. Böyle olunca... Tabii o biraz ağır geldi Fransa'ya. Hemen böyle, böyle bir... ekonomik bir First Lady'ye <gülüyor> yörendim. Yani öyle yani hemen şey yapacaksın. Yani niye birden abanmış valide Hanım da. Valla öyle. Neyse. Ee, bu... Hayırlısı olsun. Fransa'dan yani... dış devletlerdeki Fransız durağımız bu kadar. Tamam ne güzel. Başka bir dış devletle Başka devam edelim. Başka bir öyle. devlet olan Almanya ya. Dış devlet olan Almanya'ya gidelim ha? isterseniz. Almanya'da biliyorsunuz e, Hamburg olayları. Hamburg olayları. Diren Hamburg diyoruz. Elbette. E, 20 adım başlamıştı. Ee, Bu akşam programımız var zaten. Hamburg olayları öncesi ve sonrasıyla. Türkiye'de bir kesimin de en bozulduğu şey Hamburg olayları niye de canlı yayınlanmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hamburg olayları neden, neden böyle oldu? Bu kadının adı neydi ya CNN'de program yapan? Hmm, Christian Amapur mu? Ha ha ha. Niye onu programa onu onu. Shows is over. Shows is over. Shows over. Show is over. Shows is over. Show is over. Show is over. Yeah. Öyle, öyle duyumsun. Yeah. 21 Aralık'ta başlatılan protestolar sürerken polis her yerde arama kimlik kontrolü yapmaya devam ediyor. E, Muhalefet Partisi, e, partilerin temsilcileri daha doğrusu geçen basın toplantısı yapmışlar. Hı -hı. Biliyorsunuz bir e, direnişçinin üzerinden şey çıktı, tuvalet fırçası çıktı, silah, silah yeri, yeri. abandılar Hı -hı. E, direnişçinin üstüne. Sonra tuvalet fırçası oldu, ortaya çıktı. Şimdi yeni sembol Hamburg'da, Almanya'da tuvalet evet, fırçası. fırçası. Ay, Her da... basın açıklamasında tuvalet fırçası masaya konuyor ve açıklama öyle yapıyor. Temiz siyaset dediğin artık siyasetin ne kadar hmm, kirlendiği, kirlendiği de... Net. Üstak mendil ya. falan değil yani. Yani yandan da ne kadar net. Yani bir tane bir şeyleri var ya. Yani. Yok bir şeyleri var. Bizde mesela öyle çok, bir olaylar var. yaşadık Niye canım, bir şey biz olduk. Bizde ne var? Ne kadar çok şey vardı ya sembol. Evet canım Ayakkabı yani. Ayakkabı kutusu bitti mesela. Bizde sembol yani, durmuyor ki işte tak tak tak tak arka arkaya. Ee, Sadece ondan sonra ne sembol başka? değil bizde dil de değişiyor. Hülo diye okul diye laflar çıktı yani. Uf. Bunlarla konuşmaya başladı bir noktadan sonra insanlar. 87 milyar TL diyen yok. Dolar diyen yok ya. 87 milyar dolar bile nasıl tır tır tır harcasan bu kadar çabuk olur, bitmez ya. Oktay ben olay gününden itibaren tek, binler... tek makinede saymaya kalk hala sayılıyordu o para öyle değil sana? Kaç defa telef olur makine? Kaç para... Aslında bu Yakarsın, para sayma makineleri para... şeyle satıyorlar mı ya? Neydi? Şu kadar para sayabilirsiniz. Sonuçta işte bu aletlerin de bir ömrü hani var. Hane adet olarak. Biliyorsun. Tabii canım vardır ömrü vardır. Kaç paraya kadar sayabilirsin yani mesela? Heisen paraya kadar dire onluk sayarsan ayrı, 50 onluk saydır. Bak delirt o makineyi. He. Manyak gibi olsun o makine. Doğru söylüyor. Adet vardır. Para dedi. Para. Adede. Adet vardır. Şey yoktur. Yekün yoktur. Yani makine bozdum dediğinde zengin olduğunu göstermiyor. Tabii Elinde bozuk olduğunu göstermiş de olurdu Yani bozuk para da göstermiş olabilirsin. Doğrudur. Dış devletlerdeki sonduramız Hamburg'tu Evet. Hamburg olayları için noktaya daha sonra tekrar bağlanacağız. Öncesi ve sonrasıyla tüm ayrıntılarıyla Hamburg olayları radyonuzda olacak. Modern sabahlar. modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <Gülüyor> hmm, hmm, hmm, hmm, Come on'lu. Hadi come on. Vallahi bildin. Teşekkür ediyorum. Günaydın bir kez daha. 8.42 oldu saatimi sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Ne oldu? Sakatlık mı oldu a Stüdyosu'nda? Ağız Stüdyosu'nda görevden almalar oldu abi. Görevden alındı. Resmen her dakika bir heyecan yaşıyorum evet, sevgili yani dinleyiciler. Ben de, bende. Ben, ben de anlamıyorum. Camın arkasından belki. beyaz cama bakıyorum. Ve ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyorum. Ben de, ben de. Ne da. diyeyim yani? Ee, ne oldu? Ne oldu? Valla görevden e bir anda, bir anda işte vardı, yazı telefon geldi. geldi. Bir telefon... Yaz... telefon mu geldi yazı mı geldi? Ben telefonla duydum en son. Önce telefon geldi sonra yazı geldi. Sonra adamın tuvaleti geldi galiba bilmiyorum. Yani bir anda ortadan kayboldu. Böyle bir anda ortadan tarumar ettiler adamı kaldırdılar ya. Yani. Allah Allah ya. Ya umarız hani bilmiyorum. Umarız yani bir aksilik şurasında yoktu. Şurasında saat yayınımız şurada var. duruyoruz. Onda da ya telefon geliyor ya yazı geliyor. Bizi rahatsız ediyorlar. Kimse etmese bile kendi içimizden bir rahatsızlık oluyor. Sorun yok, kadarıyla. sorun yok Oktay. Aynen, e, aynen devam. yayına devam tabii ediyoruz. Profesyonellik, profesyonellik evet. evet, onu gerektirir. E, dış devletlerden haberlere devam mı Hep mi? bugün valla hep dış devletlerden vereyim. Oktay hiç içimize girmeyelim. Tamam, o hiç zaman, içimize bulaşmadan hep dış, hep dış. E, uyduruk haberlere de razı olacaksın Fahir. Ay tabi canım ben de çok. Uyduruk mu? Haberin uyduruğu olur mu? Rolün büyük olmadığına inanıyorsun da haberin bu u, uyduru... Yani şimdi yani tam olarak bir gazetenin arka sayfasındaki haberi aynen sana aktarmak istiyorum Lütfen dersem. Lütfen. İngiltere'de bir çift Karayipler tatili için yanlış havaalanından uçuş ayarlayınca ortada kaldı. Al sana uyduruk haber. Birmingham'da yaşayan Kevin Jones (parantez içinde 55) ve sevgilisi internetten 800 sterline Birmingham Trinidad uçak bileti bulunca heyecanlanıp hemen satın aldı. <Gülüyor> Öyle hemen ilk heyecanda da kapılmamak lazım. Demek hiç, ki buradan hiç, yola çıkacak mı? Yorum yapmana bile gerek yok. Hayır. Bitince, <gülüyor> bitince, bitince mi? havalimanına gittiklerinde bilmem <gülüyor> neye ait uçağın İngiltere Birmingham değil Amerika'nın Alabama eyaletindeki Birmingham'dan kalktığını öğrendiler. Hayda. <gülüyor> Çift çaresiz eve dönmek zorunda kaldı. <gülüyor> Dış devletlerden bir haberimizi daha sonuna geldik. <gülüyor> Vallahi koskoca gazetede nasıl abi? Yani bunun gibi bir sürü anısı olan benim arkadaşım var ya. Neresi? O zaman ben onlara söyleyeyim. O neresi peki Oktay? Neresi neresi? Yani o mesela Hayır Amerika'da ya. Birmingham olduğunu inanıyorsunuz. Hayır inanıyorsun bunun da. gibi diyorum yani ben sana şu anda soralım vize anısı. Vizesi çıkmayıp biletini değiştirmeye çalışan, vizesi <gülüyor> son anda çıkan, efendim ne bileyim vizesi çıktığını zannedip gidip Nasıl oluyor bilmiyorum ama havaalanından gerisin geriye dön. Bir sürü anı var. O zaman bunları da hepsini haber yapsınlar Doğru ya. doğru doğru. Nedir doğru. yani buradaki şey? Demek ki adamın tanıdığı var gazetede çalışan. Büyük ihtimalle. Bir pazar sohbeti sırasında böyle bir Bunu şeyler anlattım. anlatılıyor. Demek ki o da bir şey olsun diye ona jest moral olsun diye. Biraz da ciddi haberlere evet, bakalım o zaman. da ciddi faiz. haber. Ben de biraz ciddi haber vermek istiyorum. Çünkü, çünkü Oktay habercilik ciddiyet gerektirir. Ciddiyet gerektir. Ben o zaman şunu vereyim. Yine kısa bir haber... Hemen akabinde sana sö, sen söz senin olsun olur mu? Elbette, elbette söz senin elbette, olsun. Elbette dostum. 2010'da evlendi, Orlando Bloom'dan boşanan bir andaker görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Hı hı. Ama öyle demiyor. Vallahi görüşüyoruz demiş şan. Orlando Bloom boşanan Amerikalı oyuncu Orlando Bloom. Parantez içinde 36. Habit filmindeki rol arkadaşı Evangelina Lally. Parantez içinde 34 ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. E canım Sette yaşasın ne alakası son derece var. keyifli vakit geçirdikleri gözlemlenen ikili çekimler bittikten sonra da görüşme devam Katie edişe benzerler. Lost'un evet. değil mi? Aynen aynen. Ee, görüşsünler canım. Gör yani o görüşmede bir sıkıntı yok. Konuşsunlar, birbirlerini tanımsınlar. Sevgili izlememiş ki zaten bir anda Yani ayrıldıktan sonra, boşandıktan sonra da biz görüşüyoruzmuş. Bak Bu oza. Muğla'ndaki her şeye gitmemiş miydi? Ş şeye gitmemiş miydi dediğim. Ee, Antep'e gitmişti güzel an yemekleri diye. Hayır hayır. Ne? Neydi o çocuğun adı? Şeye Justin Bieber mı? Justin Bieber'la hmm, evet. Onunla onunla de İsmi en azından onunla Duyulmuştu da Yani burada boşandıktan sonra da görüşmeleri mesela dış devletlerden vereceğimiz beraber. Halbuki Türkiye'de olsa Cem Yılmaz A.U. E, eski eşini Twitter'dan takip etmeyi bırakmış. Mesela, mesela en, yani ayrılığın e, di göstergelerinden şey. bir tanesi. Onun dışında tabii şey de var. E, bizdeki yerli Justin Bieber, e, Sinan Akçıl Sinan Akçıl'la bir görüşmeye başlayan. Ebru Şahlı. Yeter artık. Hayır sen <gülüyor> bütün <gülüyor> isimlerimi ona soruyorsun ya. Yani. <gülüyor> ya valla ben isim konusunda gerizekalıyım ya. Estağfurullah Pek ne alakası var Pek çok konuda da gerizekalıyım. Ya. Tamam bunları da kabul ediyorum. Estağfurullah, Ama isim de konusunda yani. ultra gerizekalı olduğumu söyleyebilirim. Öyle yani. değil mi? Yanlış. Valla öyleyim var. ya. Yanlış ifade kullanmak. Yani ya. hiçbir ismi kafanın kafamda. Bir sinan açılıyor kafamda. Şöyle üstüne yaz. Mesela gereksiz başka kafamda isimler varsa. Kafamda diyorum. Bak aklımda da demiyorum. Kafamda. İşte o. Akıl benim için kafadan ibaret. Şöyle düşün. Üstüne yaz. Şimdi isim avı Kafamın mı? Evet. E, i̇smi hafızan varsa o bir dönem aklında tuttuklarını sil. Onun üstüne on, yenileri yaz. yaz. Yeni dosyaları yaz. onları ya, da an, silersin. Anlatabildim Tenizi mi? Yenisi yapmak lazım muhtemelen. Yani e, sen o eskileri tutuyorsun. Mesela numara iyidir sende. Numara iyidir. Değil mi? Numara, numara hafızan hafızam çok iyidir. Sil onların bir iki tanesini. Gereksiz gereksiz şeyleri. Bir sürü numara var. O yüzden onların, onların üzerine ismi yaz mesela. Tamam. Bunu böyle yapalım. Bunu öyle bir denesen. Bunu sen, böyle yapalım. Sen de... Bir haber ben bir haber verecektim, haber verecektim de yani küçük ülkemiz Çin'deyiz şu anda. Çin, dış devlet değil mi? Dış devlet bir başka dış devlet olan Çin'de bugüne kadar yani işte içim burkuldu şimdi mesela tekrar Ege'yi andım bir anda içim burkuldu biliyorsunuz hayatta donlasa gezmeyi seven nadir birkaç insandan bir tanesidir Evet gerek özel hayatında. Gerek, gerek iş yaşamında. Hayatında. Donla gezmeye bayılan... Pantolon bu, giyse bile içine muhakkak, muhakkak don, giyer. don giyer. O kadar lezzetli bulur don giymeyi. Yani hepimiz keşke onun gibi lezzet alabilsek don giymekten. Çin'de de bir kuyumcu 3 kilo altın kullanarak altından bir don yaptı. Ve bunu da sergilediler kuyumcu dükkanında. 3 milyon lira gerçek Gerçi, gerçi 2-3 milyon lira. 3 kilo 2 milyon lira civarında. İşçilikle falan falan hepsi şey öyle. Kaç? 2 milyon altından mu 3 don. milyon mu ya? ü almaya çalışalım 1 milyon fark var arada söylediğin şeyden arasında. altın 3 kilo fiyatı 2 milyon lira 2 milyon, lira 2 lira mı? 2 milyon. çünkü TL işçilik mi? çok yüksek evet He. TL olarak bunu mesela bozdururken zarar edersin çünkü bazıları diyor efendim Çin'de işçilik ucuz işçilik var hayır efendim Bak, tipi mi yapmış, silip mi? Ee, silip tipi, yani yarı silip yarı bak. O zaman işçilik, tipi, tutar, işçilik Fahir. tutar, işçilik tutar. İşçilik tutar. Baksın olsa şöyle şöyle yaparsın, şöyle Aa, yaparsın. Ondan sonra Geçti, büyük ilgi gösterdi. Herkes büyük ilgi gösterdi. Umarım bu ilgi, bu ilgi aynı ilgi e, artarak devam eder. Diğer iç çamaşırlarında da, olmamasını umuyorum. Dünyamızı artık bir iç çamaşırı cennet haline getirmemiz gerekiyor. Giyen var, giymeyen var, giyebileni var, giyemeyeni var. E, Bazılarını bakıyorsun Kendine kadar mı yapmış yoksa bir hediye mi yapmış Hediye yapılır mı 3 milyonluk hediyeyi kim kime veriyor Yani o zaman vitrine koymak edilir, için Belki yapmış. bilmiyorum Belki hani bunun şeyleri Belki hani bir 750 bin euroluk saat Hadisesi vardı biliyorsun ülkemizdeki haberlerden sana. Ha ülkem ben de dış, devletler dış, devletlerde devletlerde şey dış, dış devletlerde öyle bir şey yok. Dış devletlerde öyle bir şey yok. Dış devletlerde 3 milyon liralık don var afedersin. Don var o, yani. Da, da, Şimdi mesela bakan da orada... giyiyormuş onu da. Bilmiyorum o onu, onu, <gülüyor> <gülüyor> onu kim giyiyor kim giyiyor bilmiyorum onu kim giyiyor. Ne oldu o 700 bin dolarlık saat acaba? Onu ya? da bilmiyorum ki oktay. Yani bu rakamlar benim biliyorsun şeyimin dışında. <gülüyor> ilgi alanının dışında bir takım rakamlardan Ve bahsediyorsun. Anlayabileceğimiz rakamlarda değil ben yani. Belki ben, ben matematik mezunu bir insanım. İdrak edemiyorum yani. Matematikle alakası yok Matematik bunu, bunu, saat, bunu... Saat diyor saat. Saat diyor. Don diyor. Don diyor. Bakalım başka neler diyor. Bir reklam yapalım. Ondan sonra beraber olalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Uzak Toğu Post'tan bakın Başka ne haberler var? Sevgili Oktay'a dönüyoruz. Sevgili Oktay selam. Günaydın. Tekrar sandeyiz. Çok teşekkür ederim. Altın küre ödülleri tabii ki dış devletlerden haberler verilirken bundan da bahsetmek lazım. Dağıtıldı. Ee, hoyratça mı dağıtıldı ödülleri. yoksa... Vallahi Hoyratça dağıtılmış faiz. Yani ilgili yerlere mi dağıtıldı? Yani evet. daha doğrusu kazananlar hakettiler mi yoksa bir Çapanoğlu var mıydı? Teşekkürler. Ee, pek Çapanoğlu yok gibi görünüyor. Bu, bu sene şaşırtmaçtı anladığım kadarıyla çünkü böyle bir her sene hani Oscar'ın habercisi falan diyorlar ya altın Evet, küreğe. altın küreye Oscar'ın habercisi. Yani şöyle bir bakıyorum da pek bir böyle bir tek bir filme eee olmamış tek bir. alanında tek bir filme abanma olmamış. Ne olacak belli değil. Ya yani bütün filmlere dağıtılması güzel. Yani çünkü bazen bir filme 5-6 tane Oscar verilerek çok abanılıyor. Abanılmasın diğerlerine de verilsin. Böylece ne yapıyoruz? O yükü omuzlamış, hep beraber kaldırmış olurlar. O Olur. stüdyomuzda bu ödüllerin gerçekten oluşmasında büyük emeği geçen değerli bir Sinema eleştirmeni Ege Kayacan var. Hoş geldin sevgili Ege. Merhaba. E, keyifler olsun, keyiflerle yaşansın, keyifin içinde, keyfin dibinde yaşansın diyorum. Şu anda dinleyicilerimiz ee, biliyor arkadaş. değil mi? Senin neden bu kadar mutlu evet, olduğunu? Ne kadar keyifli olduğun anlaşılıyor. Ne oldu? Bir görevden alınma ve hemen akabinde mutlu son. Ne Söyle diyeceksin? Söyleyeyim. ...mahkemeyle görevime döndüm. Ne kadar güzel. Onun için sana ayrıca teşekkür Kim aldı bu arada en güzel ödülü? En birinci ödülü? En güzel ödülü e, meşhur yönetmen... E, ...almış çocuğundan... ...bir tane küçük bir kalp. Baba bence sen en iyi yönetmensin. Ve adam... ...alkollü bir şekilde sahneye <gülüyor> çıkıp... ...en budur falan diye... ...indirilene kadar güzel de bir konuşma yaptı. Leonardo Veycaprio... <gülüyor> e, ...en iyi artist... H hangi filmiyle en iyi Baş artistliğini Baş artist. Baş, artistlik Baş artistlik ya, ya, artist Hangi filmiyle aldı. en güzel artistliğini yaptı? En son filmiyle aldı diye Çok biliyorum güzel. ama. En e son filmiyle. Başka son filmler de vardı. Bostrit'in. Hayır biraz kendi mikrofonunu kısıp bizim mikrofonlarımızı açmaya ne dersin? Benim mikrofonum ya. kısık canım. Yani niye sanki ben mikrofonu aslasın. Gördün değil mi? Bu senin mikrofonu ayarlama şeyin işte. Gör de gör. Kendisini açmış sonra. Kadar... stüdyosunda paralel yani... mikrofonlar çalışmaya başladı sevgili dinleyiciler. çünkü abanmıyorum mikrofonu. İnsan gibi kullanıyoruz. Görüyorsun gibi kullanıyorsun da biz hayvan gibi. O gidiyoruz. zaman söyleyelim mi yoksa akşam izleyecek dinleyicilerimizi keyfini kaçırmayalım mı? <gülüyor> Valla <gülüyor> bilmiyorum ki. Yani. Dediler diye başlayacak şimdi. <gülüyor> Radyoculukta yepyeni bir dönem başladı. Bugüne kadar hep sabit mikrofonla. çok patlatıyorsun. İstersen değişelim Hayır. şey yapalım. Yani nerede sen... bir dakika? Şöyle he, bunun sesini kısmışım ondan gelsin diye abandıkça abanıyorum. ya ha, abandıkça. şimdi de çok uzak geliyor canım sesin. Şimdi nasıl? Vallahi dinleyicilerimiz şu anda sıkılmış olabilir ha. E, teknik şeyler konuşmakta. Bu adam geldi bütün şeyin kıvamımızı şey yaptı bitti. Bu adamın zevk sarhoşluğunda biz kaybolmuş olduk. En iyi film. En iyi film herhalde o en, en son filmlerden bir tanesi olması lazım Oktay. Yabancı e bir film. Yabancı film olduğu doğru. Twelve Years a Slave. Evet. Well, actually yes. Diye köle... de devam ediyor. Parantezinde yazılıyor. Kölenin böylesi. Kölenin, 12 yıllık kölenin böylesi olacaktır. Bir köle iki. Gene mi kölelik? Gene mi şey? Yani... En iyi kadın oyuncu. En iyi kadın oyuncu. Ha, Bence... o belliydi. Kate Blanchett. Neyle hangi? Blue Jasmine. Ha, Blue Jasmine, tabii doğru. O yani belliydi. orada da zaten böyle bir rol var. Yalnız yani bilmiyorum parası şey olmayabilir ama ödüller garanti diye e, büyük ihtimalle senaryo sunmuşlardı. O da aldı. Kate Blanchett'in şıkta bir elbisesi ve sırtı olduğunu buradan görüyoruz. Sırtı güzel. Sırt dekoltesi ayrı güzel. En iyi erkek oyuncu Matthew McConaughey. E, anladım, bu adam başka dediydi. Ay en sıkıcı Aa, adam o ya. Hayır Matthew dra Mac o dramada en iyi Yardımcı erkek... Yok bir dakika ne ya? Leonardo aldı canım. Aldı, aldı. Ha o müzikal komedi dalında aldı. Hı -hı. ama çok bilir yoğun müzikali komediyi. <gülüyor> müzikali... Bugüne kadar müzik... bir ağzından komik laf duydunuz mu? Bin tane filmi var adına. Bir tane komik laf. Ne Leonardo DiCaprio'da mı? Evet. Mıydı? Hadi söyleyeme Leonardo DiCaprio'nun unutulmaz esprili repliği şey, var ya şeyde Titan var. Titanic'te var. Titanic'te ba batıyoruz. Ba don't Hı? let go don't let go. Bir o var o, o ama şeyde komik oluyor. Aviator'da şey diyor ya düşüyoruz lan düşüyoruz diye ikisini bir <gülüyor> arka arkaya <gülüyor> o var. Yani, Doğru <gülüyor> o zaten Doğru. sinema tarihinin en önemli repliklerinden bir tanesidir yani. En Canım. iyi film American Hustle ne Hı -hı. o bilmiyoruz. En iyi kadın oyuncu o filmdeki Amy Adams evet. yüz kendisinin. Ondan sonra. Oktay, bu isimleri hep biliyorsun ya ben mesela sen o isimleri söyleyip geçerken benim kafamda hep onlar boş boş hane olarak geçiyor şu anda Dur senin bildiğin bir isim söylüyorum Benim bildiğim bir isim söyle. Benim en isim... iyi şarkı YouTube. YouTube mu? Diskotek ama. Şarkı değil. En iyi şarkı <gülüyor> YouTube Best of. <gülüyor> Hangisi diskotek ama? Mandela Özgürlüğe uzun yürüyüş. Ha, evet. Kenardan kenardan ismiyle oynadı ülkemizde ondan sonra bakıyorum. Ve ve tüm oyuncuları tebrik ediyoruz. Alan tabii. Ki, <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> en iyi dizi diziyi kim aldı? En iyi diziyi? Tabii ki Breaking, Breaking Bad. Aldı, Breaking Doğru. Bad aldı. En iyi erkek oyuncu kim aldı? Tabii ki tabii Breaking si, Bad. Breaking Bad, evet. Tabii ki Breaking Bad Bey aldı. Ondan sonra e, bakıyorum en iyi mini dizi. En iyi mini dizi Mini dizinin the... esprisi böyle bir bir sezonda bitmesi mi? On evet 6 bölümde. 6 bölümde keyifli bir dizi. Çok e, güzel oluyor keyif. yalnız bu. Çok, yani çok lezzetli, lezzetli oluyor gerçekten. Olursa... İyisi de iyi olur. Evet. Michael Douglas mi? almış. Michael, Michael Douglas babasına en, iyimiz... en çok benzeyen oyuncu dalında. Evet <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> ama mini dizi dalında. Mini dizi olarak. Ondan sonra. E, aa, senin bahsettiğin kadın almış Ege. Hangi Dancing kadın? Dancing on the Edge. Sen ee, ne bahsediyorsun? Jacqueline Bisset. Aa bu en iyi kadın dediğim kadın. En kadında. iyi yardımcı kadın oyuncuyu almış. Bu gelip sana var. Jacqueline Bisset'ten mi bahsediyor? <gülüyor> gizli gizli. Evet ya yani Jacqueline Bisset'in e, bir filmi vardı falan. Ben lisedeyken izlemiştim falan diye. Hafta sonu uzun uzun olanı attı telefon edip bana. Oydu değil mi o? Ben, ben sadece oynayam. telefonumda bir tane fotoğraf gösterdim. Bu kadının başka fotoğraflarını bulabilir miyiz dedim. Oktay'da o kanalın da Jacqueline Bisset'dim. Ben de çantamdan bir CD çıkardım. <gülüyor> bu CD'yi yiyince diyerek CD'si. verdim. Ee, tüm oyuncuları ve yönetmenleri tebrik, tebrik, tebrik ediyoruz. ediyoruz. Tüm sinemaya gönül vermiş herkesi tebrik ediyoruz. Yerli yabancı, yeri yabancı, e, yurt içinden yurt dışından tüm sinema severlere ve saygıyla duyurulur. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türlüsiz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgililer sabahlar, espriler, şakalar, matrak sohbetler. Aa, çok güzel bence sohbetimizi, programımızı özetleyen bir şey oldu. Ne, matrak sohbetler. Matrak sohbetler. Biraz da matrak sohbetlere ne dersiniz? Aha, keyifler olsun. Öncelikle sevgili e, arkadaşım, e, Oktay'ı da içimize çekmek istiyorum. E, Oktay hocamı da uyandırırsak. Matrak sohbetler <gülüyor> devam ediyor. <gülüyor> evet. E ee, Uzak da biliyorsunuz kaynayan kazan Uzak Doğu diye geçer. Doğru. <gülüyor> kaynayan kazan uzakta. Hep dış ülkeler. Bugün hiç içimizden değil, hep dışımızdan. Uzak tamam. Doğu kendine ne diyor? Uzak Doğu e yani bize her yer yakın 45 dakikada gidiyorum falan diye konuşmuyorlar mı? Merkez. Merkez tabii. Merkez, merkez mi diyor? Merkez burası Uzak diyorlar. Dolum merkez sonuçta. Ya yani dünyanın merkezi onlar için de orası. Bizler için burası bizim için de... Çok yani oryantalist bakış uzak doğduğu. Ya, uzak. Hem oryantalist bize ne diyorlar? Uzak batı mı? Saçma sapan. Ne bileyim bize şey diyorlar yükselen Türkiye. Çekemiyorlar. Çekemiyorlar yani. doğru yani. Bir de o taraftan <gülüyor> da öyle bir Şu şey var. yapıyorlar. Ya Çişler. Ege lütfen iç, iç işlerine girmiyoruz bugün. Her dayanamıyorsunuz değil mi girmeden? Bir gün değil mi? Bu ben dayanamıyor. Ben doğru, dayanamıyorsunuz değil bu, mi? Bu dayanamıyor. Ben dayanıyorum. ben niye, Bana bana bir hafta da bir hafta dayanırım ben. Dayanamaz insan dayanamıyor İnsan susuz. Birkaç gün gündemsiz, gündemsiz bir haftaya yani. kadar dayanabilir diyorlar. Hadi bakalım dış devletlerle devam edelim. Singapur Çin takvimine göre yaklaşan at yılına büyük bir coşkuyla hazırlanıyor. At yılı mı? At coşkusu var. Evet at yılı sevgili Oktay yanlış duymadın. Yeni yıl geliyor. Nasıl Yeni oldu? yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Senin... Eski yıl neydi peki? Eski yıl. Daha yavaş, olunca. daha yavaş giden atlar. Hayır canım eski yılda maymun yılı mıydı? Ee, maymun yılı. Mıydı? Nasıl oluyor şimdi bizde bir tane yaşlı adam... Var çocuk geliyor iteliyor onu İteli burada ne oluyor? mesela maymunu maymun atlar mı geçti bu sene maymun, maymun atlar. maymunu at şey yapıyor mesela ejderha yılı oluyor ejderha geliyor atı yakıyor mesela atı ejderha atıyor. atı yakıyor ve mesela fare evet. geliyor fare yılı var onun kulağını <gülüyor> üflüyor ejderhanın kulağını üflüyor kıt kıt kıt onu yiyor fareyi hemen kuzusu diyor. ondan sonra mesela fare. şey yılı var panda yılı var yılan var yılan geliyor afali yani yılan yiyor, yılı yiyiliyor sonra şey yılı var başka yıllarımız da var ne? öküz yılı var yok yok öküz yılı var 300 yılı var kafasını eziyor öküz yılı hayvanın şeyin yılanın Gelincik var mı? Süsüyor. Ondan sonra gelincik yılı var. Mesela... Gelincik o zaman yılandan sonra gelir. Hayır yılandan sonra Yılanın gelincik. en büyük düşmanı olan gelincik yılına gelincik Kaplan yılı var. Kaplan geliyor böyle. Kaplan, Kaplan. geliyor. Bir, ba bir bağırıyor. Hepsi kaçıyor. Yapsana Ege. Ne güzel yapıyorsun. Ha. Aslanım benim. Kaplan deme. Doğrusu kaplanım benim olacaktı. At yılı işte böyle bir coşkuyla kutlanıyor. Bizde bile böyle bir coşku yarattıysa uzak doğuyu siz düşünün. Hakikaten delirdiler herhalde. 31 Ocak'ta başlaması planlanıyor yeni yılın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya her sene bu planlı Pardon. programlı mı yapıyor? Pardon bekleniyormuş 31 Ocak'ta başlaması bekleniyor. Belli olmuyor mu ya ne zaman olacak? Ya işte başlar başlamaz işte tam Şubatın bile ne zaman 28'i be çekeceği belli. Yani bunlar, bunlarda şöyle bir şey var işte hani şeyleri tam olarak belge eksikliği mi var? Herhalde onları tamamlayacaklar. Yani yetiştirirsek 31 Ocak'a bekliyoruz demişler yani öyle bir şey. Şunetlerini coşarsak ancak giriyorlar onlar. Sağ çok coşamadın. Yani eski yılda devam edelim. Madem bir coşku yok diyorlar. Ne yapmışlar at yılı diye? At yılı diye işte herkes ata özeniyor. At gibi hareket etmeler. atın Çeşitli atların 12 adet fotoğrafını basacaksın. Peki at takvim yılında takvim yapacaksın. Aylara atın bölgelerinden mi isim veriliyor? Sarı. At yılının sarısındayız. Bana attan 5 bölgesel. Vallahi sayacağım 2. bölge yayınımızın <gülüyor> Sonuna gel. son bölgesi olabilir. Nal nal atın bir bölgesi değil, toynak belki evet, <gülüyor> Na, böyle nalından çekilmiş bir fotoğraf. Marta yine onu koy. Gövde, küpeşte koy, küpeştesini 7'ye koy, Temmuz'a koy. Antrikot, <gülüyor> döş <gülüyor> tranç <gülüyor> ve in, in, in, in üzerinde insanlı bir at koy. İnsanlı, insansız, <gülüyor> insanlı. <gülüyor> i̇nsanlı bir at koy, kadın olur, erkek olur, fark etmez. Atsak mı? Yani at çıplak da kadın veya da adam çıplak mı? Çünkü biliyorsunuz olan öyle bir... Sen sentor gibi bir şey mi dedin? Yarı insan yarı at. Hayır canım. Yok hayır. At üstünde ya, çıplak, çıplak. kız. Da... Hem, yani hem kız kadın olabilir canım. hem erkek olabilir. İki, ay, iki ayı ayrılalım. bir Şubat olsun. Biri bir... Ekim olsun. Tamam mı? Böylece simetrik olurlar. Teşrihine evvel teşrihine sahne diyorsun Oktay. Ne simetriyi belli biliyorum. Şubat ve Kasım'a evet. biri kadın biri erkek olmak üzere insanla at. Tamam. Ko Başka? <gülüyor> Koyalım da ben yani... Sırf sana ayıp olmasın diye Teşekkür koyuyor. ederim sağ ol Takvim yapıyorum abi. Takvimler. Biraz takvim destek oluyor. Fotoğraflarını mı yapıyorsun? Evet. Hemen Biraz, biraz destek ol projeme ya. ya. <gülüyor> İstersen bir tane yok, Bak, Çok güzel. Çok güzel. Hmm. Nisan ayına ne? dua eden at. Böyle nalsız. <gülüyor> Su içerken <gülüyor> böyle gökyüzüne bakıyor. Oktay <gülüyor> Bey. Nallı. Nallı. <gülüyor> Ha. Nasıl... <gülüyor> <gülüyor> bir de, de objektife bakmış. Objektife bakar mı? Bak Bakmasın bence. Bakmış mesela bakmasın. öyle bir... Bakmamışsın diye de şey olsun. <gülüyor> çeşit, çeşit fotoğraflar olabilir. Tamam. tamam güzel mantıklı oldu şu an. <gülüyor> Yine ocağın ortasında bu takvim fikri aklımıza geldi. Her sene böyle oluyor. Yani. Yelesi, yelesi de olur değil mi? Güzel yelesi. Bana yetti ya 6 ay. 6 ay yetti. Da anladım, bana bana yetti. Daha ne olacak ya? Biraz gün <gülüyor> bir uzun uzun yaparsın. Hayır <gülüyor> canım her, her sayfa 2 ay. 2 ay koyup kadar güzel bir şubat. Kıyır derili olsun. Millet 3 ay yapıyor ya. hikaye yani çoktan çok mutlu olması lazım insanların. Valla 4 yapraklı takvim var ya. Etoburların sayısı gün geçtikçe azalıyormuş. Et kalmadı dünyamızda et kalmadı valla. Etobur ıı, türlerinin büyük kısmının geçmişteki yaşam alanlarının yarısından azından görüldüğü vurgulanıyormuş. Yarısından, bir de yarısından <gülüyor> azından. Diğer etoburlardan biri daha hepsini Hepsi O yüzden herhalde. Kim o etobur? İnsan. Evet. İnsan, insan etoburu. Pis herifler. Amazonlar, Güneydoğu Asya, Güney ve Doğu Afrika'daki 31 büyük etobur türünün giderek artan bir baskı altında olduğu kaydediliyor. Kim bu etoburlar? Bir say sana mı noktay? Belki de yani. Tek tek mi? Tek tek. Hayırlısı olmuş da olmuş da olabilir yani ekosisteme tamamen şey bak, bu ya. Bir şey ekosistem. ekosistem deyince ben de akan sular durur. Eyvallah da tamam. nedir bunlar? Bir görelim, bir bakalım. Hadi de jeopolitik abi. deyince şey olurum. Ekosistem değil de daha çok jeopolitik. Sayalım onları tek ekosistem tek. Ekosistemde ba. Ekosistem ya şimdi bu 31 tane nesli tükenen hayvanlardan bazıları zaten hiç hayatımız boyunca görmediğimiz hayvanlar kulaksız yengeç falan diye böyle bir garip etobur diyoruz be Ege sen de kulaksız yengeç, yengeçe gittin ya yengeç yiyor ya Bunu, ne yiyor yengeç ne yiyor Person, ufak ufak yiyor, <gülüyor> az az yiyor, yiyor sık sık yiyor efendim sincap vampir sincap falan da görmediğimiz kel kartal kartal kartal, kel kartal İyi ki bir zoolojiyle falan yani bir biyoloji şeyle ilgilenmiyorsun Ege ya Hayvanlar. Hocam ya zaten hiç görmediğimiz türler var böyle. İşte vampirin, Olur mu cevabını cevap. Öyle hazinesi. bir şey var mı? Hepimizin. Hepimizin şey hayvanesi. Hepimizin tabii canım dünya hazinesi Dünya hazinesine de ne yapmamız lazım? Sahip çıkmamız Sahip lazım. Sahip çıkmamız lazım. Neymiş oktay? Bunlar, ben ne oktay kaybetti. Biz? Şu anda bir... bizim bir davranışlarımızda değişikliğe giderek herhangi bir hayatını kurtarma şansımız var mı? Yani daha. Mesela yılan şey... derisi mont giymeyeceğim dediğimde yılanları kurtarmış oluyor muyum Tabii canım yani o direkt direkt etkiliyormuş o öyle söyleyeyim yani ama e, Ege'nin de çok... en sevdiği şey o kadar hassas o mesela yılan Laf derisi. olsun diye öyle bir örnek verdi de ilan derisi deyince Ege'nin her şey ilan derisi. İstihbarçılar en... kadar ilan derisi. Olmayanları da yani sahte ilan derisi. Hep böyle şeyler giyiyor. Seviyor adam. Ne yapsın? Müzeydim var yani sonuçta. Etoburlar. Oktay açtı dosyasını da bir türlü şey yapamadı. At Neyse Oktay lab. o kadar dert etme. boş ver ya tamam 31 tane. Biz sahip çıkacağız söz veriyoruz burada. Mesela bir bizon. <gülüyor> bir bizon. Bizon pek et olur değil ya. Bizonu. Aa, çok et dünyası. Bizonu çembere alan bir kurt sürüsü. <gülüyor> o kurtların hepsi. Fotoğraf mı baktın sen? Onu mu anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o güzel. Bir de bilardo oynayan köpekler var. Onu bulsana. <gülüyor> Yine alta gelecek diye korkuyorum. Ondan hep öyle şey yapmıyorum da. Kurtlar sırf et mi yiyor? Yok bazen de mesela akşam ıspanak olur, ıspanak yerler, bir yumurta kadar bir öyle yerler. sırf et yiyenler var bir de ara sıra zebze de yiyenler var değil mi? Zebze dediğin, <gülüyor> dediğin domaların. Insan. <gülüyor> i̇nsan da var canım. Niye şey ya böyle. kedi mesela? O başka ya. ne? Kedi bazen bugün pırasa yiyeyim de yerin gene fare yerim diye dolaşayım. kediler pırasayı bulunca pırasa da yiyor. Affedersin kerevizi buydu. Evet, kereviz yiyor. Evet yiyorlar. E, Evcilleştiği için yiyor. mi acaba öyle yiyorlar? Herhalde doğada çünkü kerevizi zeytinyağlı yoktur <gülüyor> yani. Olur mu şeyi yediğini vernik koklayan kedi olduğuna göre normal karnı ağrıyınca yeşillik yiyen kedi de var. Doğada vernik diye de bir şey yok normalde. Evernik doğada... kaynakları. <gülüyor> Evlerde yerde. var. <gülüyor> Evlerimizin kıymetini bilmiyoruz be Oktay. Doğru söylüyorsun sen de. Evlerimizde vermeye kadar her şey var. <gülüyor> Refah düzeyimiz ne kadar arttı düşünsene. Yani o mantıkla sigara içen maymunu da bir yere koymamız lazım şeyde. de maymunlar vardır. Bir Doğru. de sigara içen maymunlar. Doğru. Sigara içen hayvanlar. Sayalım. Deve. Deve. Maymun. Eşek. Ha, Eşek bak yazıyormuş sigara. ya burada ana besin kaynağı göz önünde bulundurulur diyor. Evet. Yani herhangi bir nedenle nadiren ot yiyen bir hayvan etobur kabul edilmeye devam edilir demiş. Yani sigara içse de maymun maymundur. <gülüyor> <gülüyor> ee, otoburlar ondan sonra etoburlarımız sırf etten oluşur. Etçil memeliler, bazı keseliler, kuşlar, balıklar, sürüngenler. Bunların içinde hepsinde etoburlar varmış. Ama tek tek şu etoburdur falan denmesini istenmemiş galiba. Yani böyle bir şey yapmak istemiyorum, ayrımcılık yapmak istemiyorum evet. ama dünya üstünde de en çirkin hayvan tipi keseliler. Niye canım çok da tatlılar keseliler, ya. Keseli, keseli, keseli, de keseli diye dolaşan. Hiç <gülüyor> öyle dolaşmıyorlar ki be. Kanguru dedi, keseli söyle bana. Ben öyle dolaştıklarına inanıyorum. Keseli, de keseli diye öyle zıpladıklar. <gülüyor> <gülüyor> Kanguru dışında bana bir keseli söyle. <gülüyor> Gerçi şimdi öyle bakınca bizim de dahil olduğumuz memelilerin de Tek özelliği memesi olması yani. yani Memeli, böyle memeliyiz, <gülüyor> memeliyiz memeliyiz memeliyiz. <gülüyor> i̇şte ona çok güzel bir şarkısı var. memeleri bak memelere bak diye. Memelilerin güzel hoş bir marş mıydı? Keseli bana kanguru dışında keseli. var mı keseli? Şey var Tazmanya canavarı var. Tazmanya canavarı Hı -hı. da keseli. Keseli o değil mi? Keselidir Roktay senin kalbini mi kıracağım? Keseli, keseli olmasa da keseli. Re. Kesesiz <gülüyor> <tefe>. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi keseli o bildiğim kadarıyla kanguru zaten öyle. Dur ona da bakayım ben ya. Keseli hayvanlarımız var. 15-20 dakika bulurum ben. O ne Cep, iç cep gibi bir şey denmemiş de cepli hayvan, çepsiz hayvan Kese kesene ya. Koala sen olmuş 2014'te. Koala 2014, değil mi? Şey Koala 2014'te mi? kese kesedince şimdi sen hangi dışarıda 15 yaşında adamdaki kese. Vallahi yemin ediyorum mambaşişi tamam şey, kesesi anlar ya. Ama kese boş ver onu şey var. Ona bakarsan kedi de keseli hayvan çünkü hep kendini yalıyarak temizliyor. Kese kağıdı ne ya bu arada? Kese kağıdı ne? Kese kağıdı böyle keseye benziyor ya içine koyuyorsun elini. O yüzden oradan da o da bizim en güzel kesemiz oldu. Başka hiçbir mantı? herhalde yok. Kuramadım ben. Ben de kuramadım. Ee, mesela Tokay, soy... biz bu arada çok derin şey konusuna girdik yani. <gülüyor> kese, kese, kağıdı, konu... kese kağıdı konusuna gelince siz ben zamanım var diye düşündüm zaten. 20. yüzyılın başında mesela soy tükenen bir keseli varmış. Domuz ayaklı keseli diye bir şey. Olar roketlemişler. Hiçbir özelliği olmayan hayvan. Ne? Ayaklarımı pek Adınız beğenirler. Adınız ne sizin? Efendim benim e, keseli benim. Hayır türünüz değil yani. Adınız domuz ayaklıyım. <gülüyor> Bak domuz musunuz? Hayır ama ayaklarım domuz gibi. <gülüyor> domuz gibidir ve beğenirler. bakın. bakın. <gülüyor> Bir çirkin hayvanmış Yemin ya. Yemin ediyorum tümler yok edilirken Sen yani Çirkin mi dedin Koalayı çok seven var ya. Ya hayır. Keselilerden. Koala. Hayır ama koala bambaşka bir hayvan. Niye Baştan keseli işte hayvan. ya? Koalaya ya, hayvan domuz, mı? Domuz ayaklı diye hayvan mı olur ya? Keselilerde yavruyu sütle emzirmek. Kıllardan oluşan bir post. <gülüyor> üç kemikçikten oluşan duyma mekanizması ve kabarık bir cüzdan özelliği varmış. <gülüyor> <gülüyor> ve ses telleri gibi memeliler için tipik olan özellikler mevcutmuş. Ama doğurma şekli keseleri ve bazı diğer özellikleri etenillerden farklı olduklarını gösterilmiş. <gülüyor> o kelimeyi sormayın lütfen. <gülüyor> o kelimeyi bilmiyorum. Ha. öyle yani. Ama yani tam anladım. Değil. Güzel. Bence yani 120 keseli türü varmış ne Avustralya kadar güzel. ve Amerika'da toplam olmak üzere. Bir kısmı domuz ayaklıydım ama maalesef. <gülüyor> Şeyde Türkiye'de yok değil mi keseli? Hiç keseli, keseli kalmadı ya. Anadolu keselisi diye bir hayvan vardı. Onu da mahvettiler ya. Anadolu keselisi. <gülüyor> ne yapıyorsun lan keseli? Sincap burunlu diye bir hayvan vardı. Hiçbir özelliği yok diyerek onu da. Onu da yok ettiler. İnsanlar bilerek şey yaptılar onu. <gülüyor> Çünkü nereye koyacak keseli de sanki kesin memeli değil. Tek özelliği sincap burunlu. Şimdi bunu şey yaparsak Memleket zoologlar canım. yazık bununla uğraşmak zorunda kalacaklar Kapı falan diyerek. Küreklerle hayvan neslini tüketiyor. Şeyi azaltmak lazım o Kitap çok kalın, kalın olacak oldu. Bunu Demiş ki hoca bu 400 abi bunu 250'ye indirin demiş. E Hadi bu ellerinde burada? kürekler. <gülüyor> Hadi bakalım Bir sınıfa be. sokamadıkları Buyurun. hayvanları. Insanlar Peki memelerin, memelilerin yüzde kaçı keseli? Bugün dünya üzerimizde. Yüzde beşi. 50 50 %50 50 <gülüyor> Oktay. Bence %50 50. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> çok mantıklı bir cevap verdin Fahir. Ama %6'sı olacak. Hadi ya evet. %6. O da iyi %6. ama yani azınlığa da saygı duymak lazım değil mi Oktay? Yüksek de ya öyle çok da şey Azınlık değil yani. Ya. %6. Ya %6'nın yani kesellerin bütün memelileri ve düşünebiliyor sen? musun Oktay? Ben kaç tane keseli? 320 tane keseli sayarım sana. Temiz. Gördüğün diyorum ya, tür olarak değil. Gördüğün, gördüğün keseli sayısı gördüğüm, sayısı gördüğüm, görmediğim, duyduğum, duymadığım, bildiğim, bilmediğim nokta. Ben çok güvenilir arkadaşlarla keseliler duydum. Sucul keseli var mesela. Ne var? Sucul keseli. Sucul keseli. Sucul mu? Hı hı. O sucuk keseli olabilir mi? Tamam. Suda yaşayan keseli mi? Sucul ne ya? Ya vallahi sucul, böyle suda, sapı suda, sapık sapık şeyler ya. söylüyor. Ya sucul ne ya? Suda bir suda yaşayan deriz. sucul bir yaşam şeklini benimseyen Hemen Suda biz nasıl? Biz suda sucul, sucul, kenardan kenardan Sucul, sucul, karae çıkacak. Doğru. Cesedinde, cesedinde. O mesela timsah geliyor. Hemen suya atlayım. Sucul, Timsah sıcağı. nasıl gidiyor? Timsah, timsah o, onunki şeydi ya. Ona ne deniyordu Dur, dur, dur. adam yapıyor ya. Hayır, <gülüyor> dur. dur. Ne, ne yapıyor? Timsah <gülüyor> nasıl? Bir yap, bir... yap bakalım bize bir timsah yap. <gülüyor> Hemen. Tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim. Timsah. Peki timsahtan kaçan şey yap. Geyik Sucul hayvan mı? Geyik yap Memeli de memeli Ha memeliler öyle mi gidiyordu? <gülüyor> Yılan nasıl gidiyor? İyi sorun yandırımış şey Adam 5 yaşa yok? bağladı ya. Vallahi şu anda yani Selim bile daha Selin daha daha Selim hayvan yapabiliyor şu anda. Kedi, köpek ve inek. İyi onu geçtin. Onu <gülüyor> geçtin. Valla <gülüyor> <vallahi> helal olsun. Vallahi <gülüyor> helal olsun. <değilsin> Yani. Bir <gülüyor> de keseli iyi öğretiyorsun. De dehşet değil. Dehşetle, dehşetle seni diyorum adam ya. Bir de <gülüyor> otomatik yap diyorsun yapıyor. Yap, sen de söylesene tam zaman ya. Bak bir zaman <gülüyor> ya, yapıyoruz. hadi bir Tanzanya canavarı yap abi lan. Keselli repertuarım var olduğundan hemen Repertu... böyle sınıflandırıyorsun. Varsınızsınız. Hiçbir <gülüyor> repertuarınızınız sadece neyle sınırlı? Bir de domuz ayaklı kesini yapsana. son ne dükel nicht. hayvan. Neyse ben de ama sen de üzülürsün. Doğru. Ya, ya, doğru ya. Yani. Son domuz ayaklı az... kesilini acaba farkında mıydı ya Nesli'nin son temsilcisi olduğunu? Sef onu anlatıyor muydu diğer hayvanlar. Herhalde son kalmıştır ya. Yalnız su sudan ilk önce ben içeyim. İki kalmıştır diye düşünüyorum ben. En son İkisi aynı anda gitmiştir diyor. Birbirlerini o kadar seviyorlarmıştı ki. işte aynı anda gitti. Neden öyle düşündüğünü Biri sormayın Biri birinin yokluğunda şey yapamadı, dayanamadı Oktay e, değil bir mi? Bir soğukluk oldu adam kadına şey mi dedi. Ya valla bak neslimiz tükenecek lütfen. Ay boşlanmıyorum senden. Arkadaş olarak görüyorum dediler ve bitti mi? Ben belki de yani tek başına kalarak neslinin tükenmesinin gerçekliği olduğu bir dünyayı kabul etmek istemiyorumdur. Modern Sabahlar Modern Sabahlar bu şarkı ve daha benzersiz şarkıları ilerleyen dakikalarda dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Dinleyebilceklerinizden yalnızca birkaçı. <gülüyor> Şarkılar sonsuz. <Zaten. gülüyor> Sinan Bey demiş ki keseli de keseliden telefon melodisi yapacağım. Onun için fonsuz bir... Ben... Tamam o zaman bir temiz ben, vereyim. Ben soruyorum. Onun devamında... Fonlu mu fonsuz mu? Fonsuz. Fonlu. Sinan Bey... Hazırsanız. Yapayım mı ben? Hazırım. Parkingi bir fonlu yazısı. bir de fonlusunuz yapayım. Tamam, ya. İsterseniz bir fonsuz yapayım ilk önce. Tam telefon melodisi ben olacak. Yalnız ben şartına. soruyu bitir bitirmez şey yapma ki tam oradan itibaren kesersen Bir boşluk olsun Boşluk yani. olsun yani. tamam mı? Onlara dikkat et. Tazmanya canavarı nasıl çesi çıkarır? Keseli de keseli. Keseli de keseli. Evet. Ee, birer sesini biraz <gülüyor> alır mıyız diyorum. Buyurun efendim. Of. Va, ben artık eski ben değilim ya programın başındaki benle sonundaki ben arasında hakikaten bir, bir süreç bir yaşanmışlık yani şu anda gözlerimin önünde 38 yaşında bir adam çılgınca zevk alarak keseli şarkısını yani ben bunu en son biliyorsun ya. İzzet altı beşeden dinledikten sonra dinledikten sonra ama iyi dinle. <gülüyor> Yes, <gülüyor> Fire Önç başladı galiba <gülüyor> Ne no. oldu yani bir anda Bu adam da keseli şarkısını Gerçekten Bence <gülüyor> bence çok güzel ya hakikaten Teşekkür ederim Çok Ben ilk duyduğum andaki kadar eğleniyorum <gülüyor> ee, Çıplak metroya binme eylemi vardı evet. Fire Önç'ün dosyası <gülüyor> olarak onu açalım isterseniz Evet yani çıplak değil Aslında bu tamamen herkes sanki Hayır öyle değil Donsuz, ee, donsuz. yani donsuz dediğim Donlu. Pantolonsuz e biliyorsunuz 7 kişi Amerika'da 2001 senesinde metroya pantolonsuz olarak binmiş. Bir böyle bir... Ve büyük ilgi uyandırmıştı. Yani internetten örgütlenmişlerdi. Çünkü o dönemde internette ne yapılacağı bilinmediği için hani böyle bir örgütlenmeye gidelim diye... E, metroya pantolonsuz binmişti. Eylemciler hakkında kamu düzenini bozma suçlamasıyla davalar açılmış. Hapislerde sürüm sürüm sürünmüşlerdi. Evet. Bunun üzerine eylem tüm dünyaya yayıldı. Dün de 27 ülkede, 60 şehirde, yani demek ki yaklaşık her ülkeden 2 şehir, bazı ülkelerden 3 şehir, bunlar isim vermeyeceğim. E, binlerce kişi pantolonsuz olarak metroya katıldılar. Ama Türkiye'de zor duruyor ya. Metroya bir biniyorsun pantolonsuz. Abi eylem yapıyoruz falan diye bir biniyorsun sağlam irade. Haydi buyur buradan o gel. O arada o bakışı gördüğün zaman mahcup olmaz mısın? Şeyde sağlam metroya irade. giriyor mu? Ee, Marmaray'da, metroya, Marmaray'da, Marmaray'da, Marmaray'da. Marmaray'da metroya giriyor mu? Ankara'ya girmediğine Ankara göre Marmaray'da girmez. Marmaray'da girmez. Çünkü Ankara'yla çünkü... metro kesişimi diye bir yer olduğuna göre. Evet hafif <gülüyor> O Zendem Bindirmiyorlar. Ne? Bindirmiyorlar. Sadece ülkemizde değil başka ülkelerde de sıkıntı oluyor. o <gülüyor> e Ama <gülüyor> binip çıkarsınlar. Neyi? Ha, i̇çeride mi çıkarsın? E canım onun ne espirisi kaldı? İçeride kontrol var tabii Türkiye'de var. Afiş kontrolücüleri var. Afiş kontrolücüleri var. Artık kol. pantolon kontrolücü, kol kontrolücüleri var. Kol dediğimiz indat, indat kolu. kolu. Yanlış anlaşılma olmasın. Onun dışında yani bir de herhalde bizim bacaklarımız da pek güzel bir şey değiliz yani. E, ülke tıkan, olarak. Ülke koyun. olarak da pek bacaklarımız hani. hani Güzellik şey zaten orada. Hayır. Hayır. Hayır. Yani ama şimdi böyle gazetedeki Gazeteleri, resimlere bakınca hep güzelleri, evet, güzelleri koymuşlar. Bilmiyorum tabii yani özel özene bezene seçmişler. Yoksa Hani bizim bacaklarımız gibi bacaklara rastlasak herkes bir anda coşar. Onlara madem böyle şeyler koyuyorlar biz niye koymayalım durduğumuz kaba diye. Bulgaristan'da biraz sıkıntı olmuş. Bir teyze var o da eylemcilere şey demiş. Yavrum üşütürsünüz. Doğru. Yel alır. Bence bu eylemin en ters tarafı o. Kış sezonu olması bu ya, e, ya şeyin. baharın müjdecisi olsun bu eylem. Aynen öyle olsun böyle kışın ortasında soğukta şeyde bir neyse en azından ses getirdi gene olaylar. Ee, Neye karşı olaylar? yapılıyordu bu? İşte o 7 kişinin tutuklanmasına biz sürüm, ülkenin sürüm, sürüm. zengin insanlarıyız zengin bir ülkeyiz. Derdimiz tasamız yok. Tekrar. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? O zaman metroya donsuz pantolon yani Pantolonsuzlukla başlar. Donsuzluğa kadar gider. Yani tamamen senin hayal gücüne sınırlı Oktay. Çok güzel, ancak gidebilecek yerleri çok güzel özetlediniz. Estağfurullah, estağfurullah ve rica ediyorum. Ama yani dünya üzerinde de yaklaşık 60 şehirde, 27 ülke. Burada çünkü metro olması da şart. Bir de öyle bazı ülkeler de yapmak istemişler. Tabii. Nerede yapacağınız demişler. Otobüse mümkün. İşte biz demişler bizim işte terminalimiz var. Ringlere Otobüs. binmişler bazı yerlerde. Tabii aynı lezzeti veriyor mu vermiyor ama maksat hani onlar da çorbada bizim de tuzumuz olsun. Yalnız bırakmayalım eylemci evet, arkadaşlar. Tabii canım, de yalnız bırakmamak lazım. Evet. Şöyle bir bakıyoruz. Başka grip'ler, marip'ler falanlar filanlar hakikaten e Yine bitti bak. Dış dış devletlerden dış haber devletler verelim dedik. Yine koca yani de Bitirdik ya dünyayı bitirdik. Bir şey bitirdik. olmuyor ki dünyada. Olmuyor ki. yani yine geleceğiz. O biliyorsunuz şeyde kavga çıktı mecliste. AYK'nın e yapısı Hı -hı. nasıl olacak toplantılarında? Ee, benim en son gördüğüm orada şey attılar. Bilgisayar attı bir milletvekili diğerinin kapattı. Portatif bilgisayar. Portatif bilgisayar. Marka attı. veremiyoruz. Portatif Marka. bilgisayar mı? Seninkinin aynının. Tablet mi? Alt modeli. evet. Ben sanki böyle bayağı şey bacak ısıdan diz üstü diye düşünmüştüm. Yok maalesef dizüstü değil. Zaten diz üstü kullanamam. Nasıl atar ya o, onu eski mi? Eski miydi acaba? Herkes onu düşünüyor değil mi? Bir insan atılması değil de alet çok pahalı yani. Demek ki Ya bazen yani. işte eski o insana bak onu atan insana o kaç tane bugüne kadar telefon şey yapmıştır zayi etmiştir duvarda <gülüyor> tartışmalar wow. neticesinde. O insanlar giderek azaldı bak şimdi şeyler çıktığından beri eskiden akıllı, telefonlar akıllı telefonunu beri... bir duvarda patlatan adam çok az eskisi gibi değil. değil. Eskiden böyle sinir yaptım ya abi herkes duvarda. Herkes artistliğini yapıyordu. Valla zamanda bunun artistliğini ben de yapmış insanlardan biri olarak şimdi bakıyorum da pihiii nereden nereye yani eski telefonları atmayacaksın sinir anda bulacaksın o telefonu yok canım artık ona da şey kalmadı ya o ruh hastalığı gibi bir şey niye atıyorsun kardeşim Yani açlık diye telefonunu kanepeye atan gördüm ya yumuşak yere mi <gülüyor> <gülüyor> bir şey de olmasın bir taraftan ama zaten insan bilinçleniyor hemen havadayken bilinçleniyor yani <gülüyor> telefon yaptım? havada ne yaptım ki ha ya? belli diye insan bir anda o bilinçe geliyor ama işte iş işten geçmiş oluyor en naifi tuşunu kilitliyordu telefon benim arkadaşlarımdan sinirli olan ne tuşuna? Tuş kilidini çatırıyordu. Şey yapıp yıldız. En şeyi oydu yani en sert hareket. En sert, en sert hareket yani zarar da yok. Bak kilitledim falan deyip öyle gösteriyordu tam şeyin ortasında. Onun dışında Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. WHO mu? Avrupa'da. Who? E, salgın... World Health Organization. Health pardon. Healthy <gülüyor> ne ya? Health sağlıklı yani ben ne olduğunu bilmiyorum bu sohbeti. <gülüyor> ama affedersin Keseli'ye katılırken hiçbir şey yok bu sohbete kaldım. Ulan işin içinde hiç olmazsa biraz İngilizce var. Sen de Anadolu Lisesi'ne yedek listeden girmiş bir insan olarak senin de pratiğini tekrar etmen. Çünkü yedek listeyi anladığım kadarıyla farklı bir müfredat var size. E tabi. Bizde tekrar esastır yani. <gülüyor> Oktay Demirtin'in... <gülüyor> e keyifle... Kibar, Kibar gülüşü. Kibar girişi. E şöyle. Keyifle izliyorum. <gülüyor> Bunlar böyle atışırlar. Bunlar tatlı tatlı atışırlar. <gülüyor> <gülüyor> Akşamları gidiyorum. <gülüyor> Yedek listeden girdi diye akşamları gönderiyorlarmış. Akşam <gülüyor> <lisesini>. <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü dedi ki Avrupa'da 4 ülkede grip salgını var. Bunlardan biri de Türkiye dedi. Diğer 3 ülkeyi açıklamaması oldukça manidar geldi bana. Zamanlaması mı yoksa açıklaması mı? Zamanlaması zaten manidar, açıklama da manidar. Diğer ülkelerden şey yok, sadece Türkiye'nin. Ya da her ülkeye sen de bu ülke bu dört ülkenin arasındasın sın diye bir çıksın ortaya bilelim yani. Evet vallahi. Yarın öbür o ülkeden gelen turistler de tekmeyle ülkesine geri gönderelim. Niye <gülüyor> biz gönder? Bizde zaten. Var. geliyor. Bize zaten dışta zarar olur. O zaman bize gelsinler. Bizde zaten bize... yok ki. Nasıl yok ya? Dünya sağlık örgütü var var diyorlar. Bizde sağlık bakanı açıkladı yok salgın. Ne bir milyon kişi yatak döşek atıyor dedi. Yok yok ki. Yok mu dedi sağlık bakanı? Yok dedi. Bilmiyor musunuz onu? Sağlık, sağlık bakanı grip salgını yok dedi bizde dedi. Grip salgını olur mu dedi ya? Böyle <gülüyor> salgın olur mu ya? Demiş. <gülüyor> yok dedi. Sonra bir gel dedi git dedi yok dedi. Ne dedi? Oktay niye öyle dedi? Öyle, geçen hafta öyle bir şey söylemişti Bu hafta ha. da yaptığı açıklamalardan ee, anlıyorum ki varmış. Grip salgını. Meğer varmış. Hiç grip salgınıyla alakası olmayan açıklamalar yaptı ama biraz onda da bir şey var. Hmm. Kendinde olmadığı belli yani. Hmm. O yüzden o grip olur belki ateş yapar bir şey yapar. Gerçekten. En çok doktorlar salgınlarda salgınlardan etkileniyormuş ya. E tabi ne yapacaklar? E, tam mi? geçti derken hop gene bitmiyor ki hasta. Vallahi billahi. Bir Doktorlara kolay hasta. gelsin hakikaten de. Öksüre öksüre geçiriyor ee, bu hastalık. ök öksüre, öksüre kazanacağız. Oktay yani ben de kaldım istersen sen kurtar kendini ee, ya da kurtarma bence bırak artık bu noktadan sonra ne olacak kendini evet. rahat bırak. Ee, geçmiş olsun başka ülkelere de geçmiş o üç olsun. ülkeye de onlar kendilerini biliyorlardır herhalde dünyanın çeşitli ülkeleri ee, onlara da kolaylıklar gidiyoruz. Yine Türkiye üzerinde oynanan bir oyun. Tabii Dünya yani. Sağlık Örgütü'nün aracılık bence ettiği onlardan bir oyun. Almanya var bak kesin bunlardan kesin. bir tanesi. Fransa'da hiç öyle bir şey yok. çünkü. Üçüncü havaalanından önce hiç böyle salgınlar olmuyor. Evet, sonra... Nedense. Başka neresi olabilir? Almanya, İngiltere tabii ki. İngiltere tabii ki baş aktör. Çünkü Başör. orada da onların da ses solu çıkmıyor. Çıkıyor da böyle biraz gribal çıkıyor sesi solu. <gülüyor> Kralçe de öyle bir böyle <gülüyor> bir inceden inceye bir şey vardı. Birinin daha mı tam? Pırak, o... pırak. <gülüyor> pırak olabilir. Pırak olabilir. Ya bu çocuk pırak dediyse pıraktır ya. Ee, onun dışında başka neler var? Başka ee... da bir şey yok. 20 milyon dolara da ada satıyorlar. O da ne, sahibine adı? şimdiden hayırlı olsun. Kelepir. Hangi bu şeyleri adı? ne deniyordu? Kupon deniyordu değil mi böyle? Ben kuponun ne olduğunu anlamadım hala. Kupon daire. neyse Yani kupon... böyle bir şeylerin arasında bir tane özel daire mi demek? Vallahi herhalde benim anladığım kelepir gibi bir şeye denk geliyor olması lazım. Kupon kelepir. Kelepiri ben şey diye düşünüyorum. Bakımsız dairelere yani al sen kendin yap. Bakımsız olduğundan ucuz. Yani. Evet. Ama kupon... Kupon. Kupon arsa var. Bakıyorum ben hemen. Siz devam edin. Sen şimdi kupon daire deyince oraya tonla kupon daire çıkacak. O kadar. Evet hakikaten ya. Yani bu acil anlamında mı? İvedi... Yani onu da tam bilmiyorum ya. Hmm. Kimseye de yanlış bilgi vermeyin. Sevimli küçük dairelere herhalde kupon diyorlar. Evet. Ne diyorlar Oktay? Kupon daire için. Hiç öyle bir şey yok ya. Kupon kupon deyince bir sürü kupon Bakın. Öyle, öyle de bir gerçek var. Ona da bir şey diyemeyiz ki Oktay. Fiyatı e, şeyine göre daha iyi olan daire demek. Neyse demekmiş. Bozca'da ucuz olanlara kupon mu deniyor? Evet. Ev herhalde. için ev için böyleymiş. Ha iyi tamam yani kelepir yani. <gülüyor> Bozca'da yakınlarında 800 dönümlük Davşan adası ha, diyeceksiniz ki bir sürü Davşan adası var niye bu da tavşan adası çünkü adada çok sayıda ne yaşıyor olabilir tavşan keçi ee, tavşan keçi. ya davşan, adı tavşan adası, adası. Tavşan. Ha. tavşan adası adı tavşan yani, tavşanlarla, tavşanlarla beraber benzettim. tavşanlarla beraber ikisinde kulakleri var ya Hı -hı. Ee, tavşan adası olarak bilmiyor halk kimin, arasında kimin ki o ada birinin miymiş şu anda birisinin Gülter Ünal'da ait adanın fiyatı 20 milyon dolar olarak açıklandı nasıl satıla çıkarmış acaba ya ee, Emlak isteklerinin site. vermiş, ilanı vermişler. çeşitli aladı, üç tane fotoğrafını çekmiş adını. Herkes çeker, herkes koyar adanın fotoğrafını. Kimi telefon verebiliyor musun? Adanın fotoğrafını çekmek kolay mı oktay ya? Helikopterle çekmen Helikopterle lazım. Helikopterle çekmen lazım. Ya da vinç tipi bir şeyle çekmen lazım. Başka da bir açıklama gelmiyor yani. O da çok pahalı. <gülüyor> o da pahalı, o da pahalı yani. Onu sen kendin seç artık Bir, bir şey. de eski şey var değil mi Yaşam kalıntısı falan var değil mi o tavşan adasında Yaşam tavşan, kalıntısı evet. dedim eski piknikçilerin bıraktığı şeyler Yaşam kalıntısı kabul Bir tavşan ya. İmparatorluğu'nun şeyi eski Dev havuçlar mi? varmış taştan Medeniyetler neler neler Aslında... Uzaylıların yaptığı söyleniyor tabi havuçları <gülüyor> Sevgili dinleyiciler modern sabahlar bitmiş haberimiz yok Yarın sabah görüşürüz bir mükemmel bir gün olacak